Allah'ın Rabbi, Alaüm ve Alaübe, Alıltakünt. Ve Salat ve Selam, Ala Seyidna ve Nabiyna ve Şefiyna Muhammed ve Ala Alihi ve Sıhbihi, Ajmâin. Ağınzı Allah'tan Şeytan'ı وَمَنْ يطع الله وَالرَّسُولَ فؤلاء مع الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عليهم فؤلاء مع الذين انعم الله عليهم من الشهد من الانبياء والشهداء والصديقين والصالحين وخاصنا اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم ve belli ana resuluna nbi'l kerim ve nahnu ala zalike min'şakirina şahidin kalbin çok aziz çok efektif muhteremü Bugünkü dersimizde Allah ve resulünün sevgisi Allah ve resulüne itaat şeriat ve sünnete tebaiyetin önemi üzerinde hasbuhal edeceğiz inşallah Teala. Muhterem Müslümanlar zaman zaman derslerimizde ifade ediyoruz. Dünyada bütün saadetlerin başı ve temeli Allah ve Rasulüne itaattır. Dünyada bütün huzursuzlukların sebebi ve kaynağı Allah ve Resulüne isyandır. Tarih boyu Hangi devirde Allah'a ve Resulüne itaat edilmişse Hangi kavim ve cemaat Allah'ın emrini tutmuş Resulullah'ın sünnetine tabi olmuş ise O kavim ve cemaatler Huzurla yaşamışlar. Dünyada rahat ve saadet yüzü görmüşler. Ahirete intikal ederken de sevinerek, gülerek Allah'a dönmüşlerdir. Değişmeyen ölçü. Hangi kavim ve cemaat ki Allah'a ve Resulüne ısyanda bulunmuşlar. Cenab-ı Hakk'ın emrini tutmamışlar, baş başkaldırmışlar gönderdiği Rasul'e uymayıp nefislerine ve şeytana tabi olmuşlardır. Büyük bir yıkımla sonlara kesilmiş terekeleri tarihe ibret olarak kalmış ve neticede de ebedi husrana gömülerek karanlık içerisinde ölmüş gitmişlerdir. Muhtemem biz Hazreti Muhammed'in ümmeti olarak ve Türkiye Müslümanları olarak Konya cemaati olarak böyle bir karanlıktan Allah'a sığmıyoruz. Böyle bir ısyandan Rabb'ımıza ilticalı hazretlerinden huzur ve sükun istiyoruz inşallah. <Gülüyor> Teala. ünlüler dersimizin serrafasını tezgin eden ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle ve Ala hazretleri buyuruyor ki Estaizu Billah وَمَنْ يُتَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Sâülâ ikenellezîne en'ame'llâhu aleyhim minen nebiyyîne ves-siddîkîne veş-şuhadâi ve's-sâlihîn ve hasune aleyke Habibim Muhammed'im şunu biliniz ve bütün insanlık ve beşeriyete iletiniz ki eğer bir kimse Allah ve Resulüne itaat edersen ebul lays Semerkandi Hazretleri ve men ve rasulehu yahut rasule manasını vermiştir. Bir kimse Allah ve Rasulünü severse burada itaattan murat diyor ebul lays Semerkandi Hazretleri tefsirinde bir kimse Allah ve Rasulünü severse muhterem bilmeler, yani gönül tahtında Allah'ın sevgisi yer alırsa Resulullah'ın muhabbeti o kimsenin kalbini doldurur ise fevlaike o kimseler yani ben kapı camimin cemaatına hüsnü zan ediyorum önümde toplanan şu cemaat için hayır düşünüyorum onların gönlü Allah ve Resulünün sevgisiyle dolu inşallah teala ben bu cemaata 48 sene emek verdim. Farklı konuya olması da ondandır tahmin ediyorum. Muhterem Müslümanlar. Tabii benim hocalarım her zaman söylerim ya benim hocalarım ve üstazlarım dudaklarım eşiklerinde, yanaklarım ayak izlerinde bildiğim hocalarım ve üstazlarım Konya'nın Velileri, alimleri ve mürşitleri yolu onlar açmışlardır seleflerine tabi olarak. Biz de onların yolunda 48 senedir bu cemaati Allah yoluna teşvik ediyoruz. Arası seyahatlerimiz olmuştur tabii. Bir buçuk sene kadar Burdur'da kaldık ama yine Konya'mızı boş bırakmadık böyle emek verilen bir cemaat elbette ki diğer vilayetlerden farklı olacaktır. Onun için diyoruz ki muhterem müminler, muhterem Konyalılar, Konya gibi Türkiye istiyoruz diyoruz. Haklıyız bunda. Konya gibi Türkiye istiyoruz teala. Hem şehrinin Görünüş, görünümdeki samimiyet ve tevazuu hem de halkının cinayet ve şakavetten uzak olarak münferit, mücerret bazı hadiseler, Rabbimiz muhafaza buyursun, onlardan da esirgesin inşallah dua ediyoruz. Bütün vatanımızı, bütün alem İslam'ı şakiler ve canilerin şerrinden korusun ve hıfz emanında kılsın diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, Burada şunu da ifade etmek isterim ki derslerimizin çoğunda söyleyip geçiyoruz. İrşad olmayan, ilim olmayan, sahip olmayan beldelerde cinayet vardır, şakavet vardır, azgınlık vardır, tuğyan vardır. Çünkü nebatat ayağından sulanır, insanoğlu ise kulağından sulanır. Bu milleti İslamiye, mürşide, sahibi muhtaçtır. Peygamber Efendimiz'in gelmişinden evvelki asırları, zamanları düşünün. Peygamber Efendimiz'in geldiği gün kendisine muhatap olan insanların halini bir okuyun İslam tarihinden. Tek başına gelen kainat çapındaki o azim güneşin ışığını saçtıktan sonraki Sahabenin halini Harameyn-i durumunu Muhterem Müslümanlar Sonra İslam'ın hudutlarının Vardığı yere kadar Ecdadımızın izzet ve asaletini Göz önünde tutun Öyleyse Konyalı Müslümanlar bu münasebetle Şunu söylüyorum Allah ve Resulüne itaat Ediniz sözü 24 saat her sene Ve ömür boyu kulağınızda çınlayacak Eğer saadet istiyorsanız Bakınız, müjde olarak Kur'anı indiren, Habibine gönderen yüce mevle ait kelimi nasıl devam ediyor? Veman yutail Allah ve Rasule, faülaikemal Ladin anam aleyhim, min al Nabiin ve Sadiqin ve ve Salihin. Onlar. Allah'ın kendilerine inamı ihsan ettiği peygamberlerle beraber olacaklar mahşerde. Konyalı muhatlıyor musunuz? Yani Kur'an-ı Kerim'e tabi olanlar, Resulullah'ın sünnetine sımsıkı sarılanlar, Allah'ın gösterdiği yolda sıratı müstakim de yaşayanlar, Peygamber'in sünnetine tebaiyet edenler, kalplerinde Allah sevgisi ve Resulullah muhabbeti olanlar, Mahşerde peygamberlerle beraber Aziz cemaat kulak verin Mahşerde peygamberler enbiya ile beraber O kadarla kalmıyor ve sıddıkîn sıddıklarla beraber Ves şehitlerle beraber ve salihin salihlerle beraber ve hâsûne ülâike Bunlar ne güzel dosttur ne güzel yar ve yaverdir Bunlar ne güzel arkadaştır Buyuruyor Kur'an-ı Kerim Muhterem Müslümanlar iki kere ik, ik, İkiden daha kat'i Yüzde yüzden daha kat'i olarak ifade ediyorum Allah ve Resulünün Gösterdiği yolda yürüyenler için Dünyada keder yok Hani Cephede iki ayrı insan var Muhterem Müslümanlar biri küfür namına dövüşüyor biri iman ve İslam namına şehit oluyor biri geberiyor leştir o biri Allah'ına kavuşuyor şehittir ya bak bak iman neşesiyle imansız arasındaki fark daha ölürken kendiliğinden meydana çıkıyor muhterem Müslümanlar biri küfür namına, şakavet namına cinayet işleyerek adam öldürüyor. O arada ölüyor kendisi. Leştir. Allah'ımız muhafaza buyursun. Evet. Milyonla sülük gibi kurtlara yemdir. Kabirde kıyamete kadar günü azapla geçecektir. Mahşerde ise ebedi husrana gömbülüp gidecektir. Ama iman sahibi bir mümin Allah için Resulü için Kur'an için, Sünnet için, sancak için, Bayrak için, Vatan için, Necip Milleti için hiçbir garazı olmadan yavrularımızın top beş vakit namazında orucunda Allah'ın sevgisiyle dolu evlatlar olsaydı muhterem Aa. ya muhteremimler ya. Müslümanlar, evinizden çıkaracağınız her evladı ve yavruyu mutlaka imanla, aşkla dolduracaksınız. Beş vakit namazında olacak. Ecdadımız ateş hattında, kum torbaları gerisinde, yağan mermiler içerisinde, yanındaki kumla teyemmüm etmişler. Beş vakit namazlarını yine kılmışlar efendiler eğer o arada imkan vermemişse imkan bulunca hemen evvelki geçirmiş olduğu namazı kaza etmişler sonra edasını kılmak suretiyle vakit namazını kılmak suretiyle Rablerine ısyanda bulunmamışlar muhterem Müslümanlar ya. Fatihler böyle Yavuz Selimler böyle Kanuniler böyle Böyle böyle muhteremimler ümidler evet. biz o dedelerin torunu o Osmanlı ecdadın evlatlarıyız. Onun için Konyalılar hepinizden ayrı ayrı rica ediyorum yavrularınızı boşa götürmeyin. Kur'anlarını okutun, zaruratı diliyelerini talim edin. Ben size defaatle söyledim muhterem Müslümanlar, askerliğimiz devresinde bölük komutanımız istirahat verdi mi, Tahir Hoca hadi bakalım din dersi ver derdi, asker arkadaşlarımızla dini mevzuda sohbet eder idim, bazıları var ki evli birkaç çocuk babası La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyi beceremiyorlardı Konya'lılar. Ya! Başka dini malumat ve bilgiyi bırakın! Birkaç çocuk babası kelimeyi tevhid nedir sorsanız bilmiyor, kelimeyi şahadet şehadet nedir diye sorsanız bilmiyorlardı muhteremler. Ya. Muhterem Müslümanlar size ben elli defa anlattım ama münasebet aldığı için bir defa daha anlatıyorum. Doktor Muhammed İkbal, Doktor Muhammed İkbal, şöyle dalmıştım diyor, bunu aslen Pakistan'da toplantı yapılıyor. Osmanlı'nın son devri, Trablusgarp-Cezayir harpleri devam ediyor. Donanmamız Akdeniz'de mücahitlerimiz cihat saflarında, biraz Osmanlı'nın maddi durumu dar olduğunu bilince, Yüz binler Pakistanlı bir meydanda toplanıyor. Biliyorsunuz Pakistanlılar bizim derinine ve genişliğine kardeşimiz. Evet. Ya. Ziya Ul Hak, Ziya -ül Hak merhum büyük şehit, Osmanlı'nın genel valisi olmayı, yüz milyona başkan olmaya tercih ederim diyecek kadar asil kana sahibi insan. Evet. Muhterem Müslümanlar Pakistanlılar toplanıyor. Muhammed Ali Cinnahlar büyük ağızlar, güzel güzel nutuklar okuyorlar. Sıra dev şair, büyük filozof Muhammed Iqbal'e geliyor. Esrar ve Rumuz'unun arkasında muhterem Müslümanlar. Bu nutku var aynı zamanda. Fakat Ali Nihat Tarlan, gençler eğer isterlerse, profesör, ordinalist profesör doktor Nihat Tarlan Bey'in Esrar ve Rumuz tercümesi Aşağı yukarı bir 20-25 sene evvel tercüme edildi piyasaya verildi. Halen mevcut bu piyasada bilmiyorum. Tercübeyi halinde naklediyor. Doktor Muhammed İkbal sararmış bir benizle, yaşlı bir gözle, biraz da boyununu böyle eğmiş bir halde, aziz kardeşlerim diyor. Şöyle kendimden geçmişim diyor rüyamı Resulullah teşrif etti diyor o anda diyor rüyamda Resulü Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini gördüm diyor bana ne getirdin ya İkbal bana ne getirdin ya İkbal diye sordu diyor Resulü Zişan hani eli boş gidilmezmiş gidilen yere ya Tahirül Mevlevi tahir Mevlevi, kabri cennet olsun inşallah. Kabir taşının kitabesini kendi yazmış bırakmış, öldükten sonra, vefatından sonra kabir taşını hak etmişler, nakşetmişler. Eli boş gidilmez gidilen yere, Rabbim ben boş gelmedim, ben suç getirdim. <gülüyor> ''Dağların çekemeyeceği bu ağır yükü iki kat sırtımda çok güç getirdim.'' diyor Tahir-i Mevlevi'nin Mezar Taşı kitabesi. Muhterem Müslümanlar, ''Dağların çekemeyeceği bu ağır yükü iki kat sırtımda çok güç getirdim.'' diyor. Bayezid-i Bastami'nin, Bayezid-i Bastami'nin kabir taşında da bu yazıymış. ''Padişaha men beder gâhet penâh âverdem, der harimi hazretet ruhi siyah âverdem, çar çiz âverdem şâhâ dergenci der genci tünist.'' Padişahlar padişahı olan yüce Allah'ım, harimi izzetine yüzük kara ve suçlu olarak geldim.'' ''Harimi izzetine yüzük kara, senin hazinende yok Allah'ım diyor.'' Dikkat ediyor musunuz Müslümanlar? Barigah-ı Mecdi Uluhiyetine dört şey getirdim ki bunlar senin hazinende yok diyor. Yok. Rahmet almaya geldim Rabbim diyor. Afif almaya geldim Allah'ım diyor. Bağışlanmamı istiyorum Yüce Rabbim diyor. Muhterem Müslümanlar. Ya Acaba İmam-ı Azam Efendimizin kabir yazısını da hatırlayabilir miyim ki? Muhterem Müslümanlar. İmam-ı Azam, Bağdat'ta camisini ve kabrini defa ya vakifan bi kabri mutafekiran bi hali bil emsi kütü mislek gaden tekunu misli İmam-ı Azam'ın kabir taşında da bu yazıymış, Bu dörtlü cüzlüymüş, Müslümanlar. Ne diyor? İmam-ı Azam'ın kabir taşı ne diyor? Ya vakifan bi kabri mutafekiran bi hali. Ey kabrimi ziyarete gelip de benim halimi düşünen mümin kardeşim Dün ben senin gibiydim. Sen de yarın benim gibi olacaksın. Unutma diyor. Dün ben senin gibiydim. Ayaktaydım. Binlerce talebenin üstadıydım, hocasıydım. Yarın sen de benim gibi kabre gireceksin. Üzerine toprağı örtecekler. Hazır mısın diyor. <gülüyor> Ey nefis atına binip Nereye gittiğini, ne yaptığını bilmeyen gafiller, toprağın altına hazır mısınız diyoruz muhterem Müslümanlar? Hmm? Zalimcikler, Müslümanlara tepeden bakanlar, İslam'ı kara gözlükle seyredenler, ecdada sövenler, toprağın altına altına girmeye hazır mısınız? Muhterem Müminler, ben cemaatimden rica etmiş oldum. İnşallahü Teala gençlerimize kıymayacağız, tamam mı? Yaşadığı müddetle nur gibi yaşayacak. Vefat ederken cephede öldüyse şehit olacak. Yatağında öldüyse cephe arzusuyla öldü mü? Müslümanlar burada şunu da söylüyorum bakınız unutmayınız. Yatağında ölen bir kimse Cephede şehit olsaydım, şehit olsaydım diye niyetle ölürse yatağında da hükmen şehit olarak ölüyor. Cenab-ı Hak yatağında öldüğü halde mahşerde yine şehit muamelesi yapacak. Hatta isterseniz buna birkaç cümle daha, geç ay kalıyor ama birkaç cümle daha ilave edeyim. Camus-sagir'de bir hadis-i şerif var muhterem Müslümanlar. Camus-sagir'de bir hadis-i şerif var peygamber efendimiz on zümre hükmen şehittir diyor bildiğimiz tabi'i ilahi İslami şehitten sonra on kişi vardır ki hükmen şehittir mesela muhterem müslümanlar kazada abdestli iman ve aşk eri kazada öldü mü hükmen şehittir mahcere şehit olarak varacak imanlı imanlı inançlı bir hanım doğum üzerine öldü mü şehide olarak huzurullaha varacak o anne cenab-ı şehit mertebesinde huzur ilahiye getirecek Rabb'imizin celalimiz bahtiyardır. Asıl söyleyeceğim şu muhterem Müslümanlar. Hayatı emri bil maruf ani'l münkerle geçen kimse yatağında ölse şehittir diyor Peygamber Efendimiz. Yani ömrünü ömrünü irşatla geçirmiş, emri bil maruf ani'l münkerle. Ey cemaat, Allah'a ve رسولüne inanınız ''Kur'an'la ve sünnetle amel ediniz, sıratı müstakimde daim olunuz, İski içmeyiniz, kumar oynamayınız, zina etmeyiniz, ailenizi açmayınız, kızınızı minyetekle bırak...'' İlâhîri muhterem Müslümanlar söylüyor, söylüyor, söylüyor ve hayatı böyle geçmiş, emri bil maruf, nehyanil münker diyoruz ilmi tabirle, bu kimse yatağında ayağını uzata uzata ölse şehittir diyor Peygamber Efendimiz sözü de uzattım muhterem müslümanlar. Hani ben zaman zaman söylüyorum ya Peygamber Efendimiz cuma vaazlarında, hutbelerinde haftalık hadisatı, haftalık hadisatı hulasa ederlermiş. O ibadetten, takvadan bahisleri efendim. Veya buna benzeyen mesaili şeriyeyi beyanları mihrap sohbetlerinde ama cuma hutbelerinde haftalık hadisatı hülasa eder, devalarını tarif edermiş. Ben de derslerimde böyle bazen dakikalarınızı günlük hadisatı tahlil ile geçirmiş oluyorum. Yüce Rabbim hüsnü tesirini, güzel tesirini hidayet ve lütfesin lütfetsin inşallah. <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar, mahşerde karşı karşıya geleceğiz mahşerde şu cemaatle inşallah karşı karşıya geleceğiz ve gözyaşlarıyla sanki bana öyle geliyor kucaklaşacağız. Ve diyeceksiniz ki: "Aa hocam, o kürsiden söylediklerinizin keşke hepsini yapmış olsaymışız." Böyle diyeceksiniz. "Aa hocam, keşke o kürsüden söylediklerinizin hepsini yapsaymışız diyeceksiniz muhterem Bilal. kendime inanmıyorum muhterem Bilal. ben naçiz bir kardeşinizim nefse itimattan Allah'a sığınırım ama 48 senedir cemaatimi hiçbir meselede yanıltmak istemedim yani daima Allah'a doğru Allah'a doğru Allah'a doğru Resulullah'a doğru Resulullah'ın sünneti Kur'an-ı Kerim'in ahkamı Selefi Salihinin yolu dedik Tekrar ediyoruz Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Zatına itaat ve Resulüne itibadan Bizleri ayırmasın diyoruz inşallah Kur'an-ı Kerim'e dersimizin Selefasını tezgin eden Ayet Kerime'ye tekrar döndüm muhterem Müslümanlar Estaizu Billah Ve men yuta'illâhe ve resûle Bir kimse Allah'a itaat eder Rasulü de itaat ederse, Allah'ın sever, Rasulü de severse. Füla iken ma'ale Allah'u alehim min el-nabiyine ve el-südiiine ve salihin Allah mahşerde Allah'ın kendilerine inamı ihsan ettiği nebilerle beraber konyallar mahşerde. Söz tutan ve Allah yolunda Sıratı müstekinde yürüyenler Peygamberlerle beraber Sıddıklarla beraber Şehitlerle beraber Şeyh Kuşurullah Hayatını iyiliği emreden kötülükler nehyeden kimseyi de Şehitler içerisinde sayıyor Aile hayatında Gençler Aile hayatında iffete dikkat eden, tesettüre dikkat eden, örtünmeye dikkat eden, istikamete dikkat eden, erkeğiyle kızıyla Allah ve şeriat yolunda gül gibi yetişen ve ailesinde böyle devam ettirenler yatağında öldükleri halde mahşerde şehit muamelesine tabi tutulacaklar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Medine-i Münevvere'de Ahmet Atasayar diye bir abimiz var efendiler. Kayserli kendisi. Aşağı yukarı 25 senedir falan Medine-i Münevvere'de mücavir kendisi. Nasıl? Annesinden bahseder. Annesinden bahseder ve der ki hocam hayatı boyu annem sesini dışarıya duyurmadı. Bir erkeğe duyurmadı saçının bir telini bir erkeğe namahreme göstermediler bir gün efendisi Ahmed abi'nin babası hapisteymiş <gülüyor> ya muhteremiz olanlar cebarut devre vakti gelmiş çıkacakmış evde de kimse yok ben daha çocuğum diyor Ahmet abi kasaba kasaba Et alayım diye gitmiş. Yemek yapacak ya efendisine. Muhterem Müslümanlar biraz da bunu şaka oluyor. Hem vicdanınıza neşe gelsin diye söylüyorum. Annem diyor kasabın masasının üzerine parayı koymuş duruyor diyor. Kasap ona bakıyor o ona bakıyor. Şu kadar kilo et verin demiyor sesimi duymasın diye. Bu kadar da fazla hocam be. Evin evet. ya ya, Nene Hatun böyleydi Müslümanlar ya, Nene Hatun böyleydi. Hani Moskofu tüfeğiyle kovan Nene Hatun var ya. İstiklal harbinde top taşıyan Kananın üzerine gelinlik. gelinlik yorganını örten rutubet almasın mücahidin tüfeği ateş alsın diye üzerine gelinlik yorganlı örten anneniz var ya onlar böylelerdi muhterem müminler onlar böylelerdi eskiden beri üstadlar kocalarımızın söylediği ve bizim ömür boyu söylediğimiz aşımız bir Allah'ımız bir kitabımız bir peygamberimiz bir canımız bir, kanımız bir, gayemiz bir, davamız bir, ecdadımız bir, tarihimiz bir, geleceğe birlikte bakıyoruz. Bu iftilafın, bu tefrikanın adı ne? En doğruyu bulacaksın. 65 milyon, 1,5 milyar, 50 baş, 55 İslam devleti orada birleşeceksiniz. Bitti. Nasıl? İşin Evveli de ahiri de ortası da bu muhterem Müslümanlar 65 milyon Türkiye'mizde sonra bir buçuk milyar 55'e yakın İslam devleti 55-57 her neyse muhterem Müslümanlar evet bir gaye etrafında yahu sen ne diyorsun hocam hoca kafir büyük şeytan hiç buna razı olur mu ya dünyada tek devlet olmak için baksana Alem İslam'ın canına okuyor. Sayısız İslam Devleti'nde kargaşalar, kan dökmeler, isyanlar, cinayetler, harpler, darplar, Cezayir'den Keşmir'e kadar. Efendiler, ta Moro'dan, Moro'dan tutunuz Habeşistan'a varıncaya kadar bütün İslam Devletleri'nde ya. Hele bir defa, hele hele bir defa o İslam Devleti'nde büyükler bir İslam demeye başlasın, ertesi gün sabaha kanla barutla kalkıyorlar muhterem Müslümanlar. Ya. Kafir Allah senin hakkından gelecek inşallah bu da. Evet. Doğacaktır sana vaad ettiği günler hakkın. Müslüman kardeşim, Konya'lı Aliş Konya'lı koca şair böyle diyor. Doğacaktır sana vaad ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın inşallah. Senin evladıyım ve benim İstiklal Marşım bu. Tamam mı? İstiklal Marşım bu. Doğacaktır bize vadettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın inşallah. Bütün veliler, Peygamber Efendimiz başta, sonunda bu dünyanın bir iyi gün var diyorlar Müslümanlar. O iyi günü hep beraber görelim, ölü ölelim inşallah. Allah Allah. Hapishaneleri boş, zindanları boş, kumarhaneleri boş kerhaneleri boş sokaklarından gül kokusu hanımlarından iffet kokusu erkeklerinden haya kokusu gelen bir cemiyet için varız inşallah Rabbimiz kerem buyursun Göreliyoruz değil mi? İnşallah, i̇nşallah. i̇nşallah. Muhterem mümirler Peygamber Efendimiz o günden 1400 sene evvel bu günü aynen görüyor gönül gözüyle benden sonra ömrünüz olursa feşer ihtilaflar kısıra o yaşayan kimse çok acayip ihtilaflar görecektir. Aleyküm bir sünneti. Efendim, bakınız Müslümanlar tavsiye neymiş? Şimdi yani hiç teklifsiz konuşuyorum. Hepinize ayrı ayrı sorsam Peygamberimiz Efendimiz Hazretlerinin tavsiyesine uyuyor muyuz diye sorsam ne diyeceksiniz? Tabii hocam ya o camidedeyiz elhamdülillahi teala. Niye geldik buraya? Niçin burada iki saat, iki buçuk saat diz üstünde duruyoruz? Rabbimiz cümlenizden razı olsun inşallah. Peygamber Efendimiz'in buyruğuna dinleyip uymak için buradayız inşallah. Böyle olunca Peygamber Efendimiz Aleykum sünneti ve sünnetil kulefâir el mehdiyyîn Benim ve benim doğru yolda olan ve hidayet yıldızları olan sahabe ve halifelerime, benim manevi vekillerime Uyunuz. Onların sünnetine tabi olunuz. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyorlar. Kulefai-i Raşidin Muhterem Müslümanlar Kimdi Kulefai-i Raşidin El Mehdi'in? Başta Ebu Bekir'in Sıddık Ben şimdi şuradan en küçük yaştakini dahi kaldırsam. Hadi evladım söyle bakayım. Peygamber Efendimiz ve Ebu Bekir'in Sıddık'ı seviyor musun? Tabi seviyorum hocam diyecek. Ha? Kimin yolunda olmayı, ölmeyi istiyorsun? Allah Resulü'nün yolunda, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in yolunda ölmeyi istiyorum tabii diyecek. Değil mi muhterem Müslümanlar? Kulefayı Raşidin, Sıddık-ı Ekber, Faruk-u Azam, Osman-ı Zinnurayn, Ali-ül Murtaza. Geliyor, geliyor muhterem Müslümanlar. Ömer İbni Abdülhaziz, Ömer İbni Abdülaziz. Ve ondan sonra Emevi devri, Abbasi devri. Kahire'ye Mısır'a geçen hilafet sonra 50 veli kudretinde Yavuz Sultan Selim'i Mısır'da görüyoruz muhterem Müslümanlar. Çaldırandan sonra çaldırandan sonra 50 veli kudretinde Hacı Veisade üstadımın sözü bu benim sözüm değil. Sofuluk etme. Hacı Veisade üstadımız öyle buyurdu. Fatihler ve Yavuzlar 50 veli kudretinde sultanlar derdi muhterem Müslümanlar. Onun için Mısırlılar bize biraz ekşi bakarlar. Yavuz Sultan Selim'den beri Mısırlılar bize biraz ekşi bakarlar. Niye mi? Hilafeti bizden aldı. Emanat-ı Mukaddesi'yi. Topkapı Sarayı'nda, Topkapı Sarayı'ndaki Emanat-ı Peygamber ve varislerin emanetleri muhterem sunalar. Peygamber Efendimizin lihye-i saadeti mührü ve mektuplarından, kılıçlarından tutunuz da Kulefai-i Raşidin'in kılıçlarına ve kutsi emanetlerine varıncaya kadar Osmanlı devrinde adet olmuş Muhterem o, o mukaddes emanetlerin bulunduğu yerde 24 saat hafızlar Kur'an okurlarmış evet, yüzyıllar, yüz yıllar, yüzlerce yıl böyle devam etmiş emanat-ı mukaddesin hücresinde hafızlar 24 saat Kur'an okurlarmış Peygamber Efendimiz kulefayı râştığın şerefine son zamanda yine okutacağız filan diyorlardı. Rabbim nasip eder gene okunur inşallah muhterem sunular. İşte içeriye koymadılar. Bir zarar gelir Allah korusun bir kas olur diye. Öyle önünden camdan seyrettik. Sakalı şeriften tutunuz Peygamber Efendimiz'in mühürlerine, mektuplarına varıncaya kadar bütün sahabenin bıraktığı mukaddes emanetler. Evet muhterem mümkünler. Şu halde Yavuz Sultan Selim'le başlayan hilafet Osmanlı büyükleri ve sultanlarına da geçiyor. Ve ondan evvel ve sonrakiler ve İslam yolunda yürüyenler Peygamber Efendimiz buyuruyorlar size vasiyet ediyorum onlara tabi olacaksınız. Güneş gibi insanlar, Bedri Münir, Ayın 14'ü gibi insanlar, hayatını Rasulü DİŞAN'ın yoluna adamış sultanlar. Yani, yani Peygamber DİŞAN, sallallahu teala aleyhi veselam Efendimiz Hazretlerinin yolunda nesi varsa, nesi varsa muhterem Müslümanlar. Ya, ya, o koca Fatihin, koca Fatihin muhterem Müslümanlar. 21 yaşındayken, akşam seddinin nur ve ışığında Bizans'ın burçlarını yıkışı niye, hangi manaya idi ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım diyen koca Fatih surları yıkıp İstanbul'a girip Bizans uğrunu ve kan kanserini kazıyınca ilk söylediği şey bu oluyor Cumaayı Ayasofya'da kılacağım diyor Cuma'yı Ayasofya'da kılacağım diyor. <gülüyor> ha, hocam sen ne olsa hocasın yani. Günlük hadisattan pek haberin yok. Mevla mevla bu memlekette Ayasofya'yı cami yapacak milyonlar genç yetiştirdi elhamdülillah. Ita. Böyle bir falan değil bir falan efendi falan değil. Ayasofya'yı cami yapıp alnını secdeye mıhlayıp kıyamete kadar secdede kalmayı arzu eden milyonlar genç yetişler. Elhamdülillahi teala. Evet. Muhtemelen emirler. Allah'ın lütfu keremiyle. Ben şunu söylüyorum. Ezanımız gene okundu. Ve hadis-i şerife gelemedik. Daha okuyacağım hadisler vardı. Ama sohbet ediyoruz. Ya Rabbi sohbetimizi rızan için kıl. Hani Malazgirt kumandanının Malazgirt kumandanının Bizans'a karşı harbinde cuma namazından sonraki niyazı var ya. Eğer cihadım, sancak kaldırışım rızan içinse ise bana zafer ver. Gayri bir maksat gay, gayri bir maksat güdüyorsam beni kahret Allah'ım diyor ya. Muhterem müslümanlar, sözümüz, sazımız, nefesimiz, hayatımız, adımımız, dakikamız kendisi için olacaktır inşallahutaala. Mevla Ayasofya'lar gibi nice Ayasofya'ların secdelerle tekbirlerle afakı alemi dolduran Allah'u ekber sesleriyle yaşadığı günü Rabbimiz bize çok görmesin yakında göstersin İnşallahu Teala muhteremsallar ve İakim bu muhtesaül umur ve İkım ve umur Umuur peyberefini vuruyorlar benim ve o ihtilaf günlerinde o tefrika günlerinde benim ve hulefâ-i ashabım ve benim yolumdan gelen sultanların yoluna tabi olunuz. Sonradan gelen şeylere uymakta katiyetle dikkatli olun. Zira hem sonradan eklenen, ilave edilen şey bit'attır. Ve her bit'at zalalettir ve her zalalet ateştedir, cehennemdedir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Onun için, onun için koca İkbal dev şair, bir misali yarım kaldı gelecek derste olsun inşallah. Hani Pakistanlara bir manzuma okuyordu nutuk çekecekti ya. Yarım kaldı artık gelecek cuma olsun inşallah vaktim yok. Müezzin efendiler şimdi acele ediyorlar. Evet muhterem Müslümanlar. Memurun amirin de cuma tatili saatle herhalde. Muhterem Müslümanlar ben bazen çizgi dışına mı çıkıyorum bilmiyorum. Şu saatler falan cumaya göre bir ayarlansa artık inşallah. O teala. Efendim. Öyle diyorum ya bu Konya'lılar ne dersiniz? Şu memurun, amirin saatleri filan Cuma'ya göre bir ayarlansa artık. Ya. Konya valisi bile şuraya gelse saatine bakıp duruyor. Mesai saati geldi, eyvah, hoca efendi de beş dakika geçirdi filan diye. Öyle olmasın artık bundan sonra inşallah. Ya. Adamın aklı kaçacak neredeyse. Eyvah inkılaplar, ilkeler, ülküler gidiyor diye. Ya bir yere gitmez kuzum ya. Sen akıllı olduktan sonra, Allah yolunda olduktan sonra her şey yerli yerince inşallah. O ya. Muhterem Müslümanlar, Cuma saati bakınız müminler. Allah'ınızın aşkına Müslümanlar. Hepiniz müminsiniz. Onun için rahatça söylüyorum, Müslüman %98'i Müslüman olan şu memlekette Memuru, amiri telaştan kurtarmak için şu saatten bu saate kadar tatil sabah yarım saat, akşam bir saat, bir buçuk saat fazla çalışacaksınız deyiveren. Yok, sakın ha, irtica. Efendim, eğer İslam'ın dediği, Müslümanların istediği yapılırsa en büyük tehlike. Ama meyhaneyi bir daha, bir daha, bir daha açabilirsiniz. Medeniyet gereği o. Müslümanlar, Mevlamız sonumuzu hayra getirsin inşallah. Teala. Evet. Ben şöyle kesiyorum dersi. Yol çıkar yol, Allah'a giden yol, Resulüne giden yol, Kur'an'dan geçen yol, Sünnet'ten geçen yol. Sahabenin yolu Hulefai-i yolu Gerçek müminlerin yolu Osmanlı dedemizin yolu Ve hekede ve hakda Ya Rabbi nurla dolu Bu yoldan bizi ayırma diye dua ediyoruz Son sözü de söylüyorum Muhterem Müslümanlar Bir hadis-i şerife Peygamber Efendimiz Rızkınız darsa hac edin ömre yapın diyor. Şöyle mantıken Bu devrin küflü kafasına Bakacak olsanız dalmayın Müslümanlar şu asrın ve bu devrin küflü paslı kafasına bakacak olsanız ya haç da bu kadar yüz milyon ömrede şu kadar milyon harcanıyor nasıl olur? Fakat oradaki kutsi dualar demek arşa yükseliyor. Biz bunu ömrümüzde hayatımızın kademe kademe ilk açım 1952'de Müslümanlar ilk açım 1952'de o gün bugün şimdi de aşağı yukarı 6,5-7 ayım Kabe'nin karşısında Resulullah'ın huzurunda geçiyor biliyorsunuz darlık görmedin Müslümanlar. Arşın sahibi hani bilal Habeşi hurmaları böyle yığmış da kesiyorum mezun efendim. bilal Habeşi böyle hurmaları yığmış Peygamber Efendimiz ya Bilal ne hayır ola? falan. Ya da şunu zekata ayırdım. Şunu satacağım. Şimdi çocuklarım arşın sahibi seni perişan bırakmaz diyor arşın sahibi seni daraltmaz, yoksul bırakmaz diyor. Hele Allah yolunda verenler. Müjdeliyoruz. Bire on, bire yedi yüz. İnnallâhâ yersûkû men yeşâhû bi gayri hesap Bire hesapsız kompütörleri çatlatıncaya kadar verecektir inşallah. Salli alâ Resûlinâ Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü <Gülüyor> <Gülüyor> ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kel kelime-i münceyi mübarekasıyla gülerek çene kapılmak nasibi mukadder ile hakkı hak bilip hakka ittibak, batılı bir batıl batıldan iştenabe ile en zümreyi salihine ilhaka ile şeriatı garrayi ahmediyeyi muhammediyeyi mustafaviye temassuk ve ittibalarımızı yevmen fevma müzdade ile cümlemize ve arz üzerinde bütün inanmış insanlara, Müslüman kardeşlerimize cennet, nimet ve aksel gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram ile. Sübhane Rabbi Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun al Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.